Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve vesselam el etmemin el ekremeyn ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ramazan önce ibadetlerin hakkında konuşuyorduk. İbadetlerimiz bir tek namaz kılmak, oruç tutmak falan değildir. Müslümanlarla yaşamamız o da büyük ibadettir. Şimdi bu ibadetin hakkında konuşacağız inşallah. Allah azze ve celle kuran Kerim'de diyor innemel mu'minun ihve. İman edenler kardeştir. Bu kardeşlik bu ne diyeyim bağımlılık Allah azze ve celle onu söyledi. Bu ayeti devamlı okuyoruz. Hızlı geçiyoruz üstünden düşünmeden. Ama insan onu düşünürse Allah bana diyor falan kişi senin kardeşin. Yani farz edelim biz dört kardeşiz. Annem bir günde bir baktım bir çocuk getirdi dedi bu da sizin kardeşiniz. Ama babasıyla bilmem nereye gitti kaldı. Ben de söylemedim çünkü öldü sandık. Bir hikaye bu kardeşiniz. Bunu içimizde nasıl kabul ederiz? Kardeş, hayatı başka olur bizimle. Allah bana diyor, bu adamla bugün tanıştın ama bu Müslüman senin kardeşin. Aynı şekilde kabul edilecek. Hatta alimler diyorlar, İslam kardeşliği, nesep kardeşliğinden daha sağlam bir kardeşlik. Yani birisine yardım edeceksem, bu Müslüman kardeşim, bu nesepten, babamdan kardeşim, Buna yardım etmem lazım. Bunu sevmem lazım. Ancak benim kardeşim, babamdan kardeşim Müslümansa o zaman bu daha önemli olur. Çünkü iki sebep oldu. Hem iman hem de nesep Nesep neden onu kabul ediyorum? Çünkü Allah Azze ve Celle Suleyirrahim'e emretti. Onun için iki sebep oldu. Bunu yerine getirirsek hayat değişir. Ben zayıfım. İflas ediyorum. Abim zengin. Bir bakıyorum abim beni ortada bırakmaz. Koşa koşa gelir. Bana yardım eder. Para verir. Burada bir dükkan aç. İnşallah iş işin güzel olduktan sonra bana verirsin. Peki bu benim abim babamdan annemden abim ondan verdi. Aynı şekilde Müslümanlar benimle olursa hiç kimse Müslümanlardan düşer mi? Hiç kimse düşmez. Hatta birisi yardım edecekse, parası yetmiyorsa, ya buna 100.000 bin lazımsa bir sermaye çalışmak için e, 20 kişiden 5-5 bin alırsa bir işe girebilir. Sonra hiç kimse 5 binden belki yıkılmaz. Yavaş yavaş geri verilir bu para. Örnek söylüyorum, bir tek para yönünden değil. İnsan bütün hayatı, kardeşleri, kardeşleri o kadar çok olunca çok mutlu yaşayabilir. Allah Azze ve Celle bunu devamlı söylüyorum. Bu dini bize indirdi mutlu yaşamamız için, güçlü yaşamamız için, rahat yaşamamız için. Sonra bu rahatlığı alırsak, Allah'a itaat ederken yine Allah cenneti verir bize. Ölümden sonra kabirlerde güzel yaşarız. Bir kere bir adam benimle konuşuyor diyor bu falan kişi, benim kardeşlerim yok falan kişi... Bana bir kardeş gibi. Vallahi bilmem ne destekliyor falan anlatıyor anlatıyor. Güldüm dedim hayatın da kardeş gibi olmaz. Kardeşin tadını sen bilmiyorsun. Dedi haklısın. Sen Senin kardeşin var ya da kardeşlerin. Ne kadar insanlar sana samimi olursa hissediyorsun bir fark. Ama ben kardeşlik tadını bilmiyorum. Ben de diyorum İslam kardeşliğin tadını bilmiyoruz. O Nese Kardeşlik tadını söylüyor. Ben diyorum İslam kardeşliğin tadını biz bilmiyoruz. Müslümanlar gerçekten bunu yaşadı, yaşarsa hayat tadı başka olacak. İnsan, his, şimdi, insan bazen hissediyor tek başında yaşıyor bu dünyada. Bir dert gelirse bir hastalık bir fakirlik bir bilmem ne ortada kalıyor. Birisi bana anlatıyor diyor falan kişiyi tanıyor musun? Çok dindar bilmem ne. Evet dedi bir kere. 50 dolara ihtiyacım oldu. Borç aldım ondan. Daha onu bir yerden kazanmadan 20 gün geçti. Ona geldi diyor. Ben sana 50 dolar verdim. Hatırlıyor musun? Unuttum mu? Böyle yapıyor. Allah Azze ve Celle diyor. وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ ila مَيْسَرًا Eğer parası yoksa bırakın. Parası olsun. Ve تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ Eğer birisine borç verirsen Parası olmazsa ona sadaka bırak. Sizin için daha hayırlı Allah Azze ve Celle diyor. Ama biz bu kardeşliği dediğim gibi yerine getiremiyoruz. Allah diyor innemel mu'minuna ihva. İman edenler kardeştir. Ve kâle teala ve khfet cenâhaka lil İman edenlere ihfet cenâhaka nasıl? Yani böyle mutavazı olacaksın, zelil gibi aralarında olacaksın. Lil muminin iman edenlere. Bunu kim biliyordu? Sahabe-i Kiram, Ridvanullahi Aleyhim yaşadılar. Büyük alimler, salih insanlar. Ama biz hayatımızda bilmiyorum, ben kendimi söylüyorum. İnşallah siz hepiniz benden iyisiniz. Bunu yaşayamıyoruz. Bir Müslüman kardeşim güçlüyse, zenginse ona bir önem veririm. Bir tane zayıfsa, Müslüman kardeşim hoş geldin bitti. Hayır bu bununla. Aynı seviye tutmazsan demek ki kalbimde bir hastalık vardır. Umar ibn-i Hattab emir müminin olduktan sonra en büyük sultan o zamanda. O zamanda memleketi Afrika'dan Çin'e kadar. Öyle bir memleket yok bu zamanda. O kadar büyük memleketi vardı. Gidiyordu ehl-i suffa ile yemek suffa Müslümanların fakirleri. Gidiyordular yer yatmak için, uyumak için bulamıyorlar, camide kalıyorlar. Kimse bir parası varsa, sadaka verecekse oraya götürüyor. emir Müminin, o büyük sultan bir işaretle böyle ordular gider, dünyayı fetheder, değiştirdiler her şeyi. Gidiyor onlarla oturuyor, onlarla yiyor. Hatta elini yemeğe uzatmıyor onlar başlamadan. Şimdi nasıl büyük birisi gelmediyse yemeğe bekleyin, daha Misafir gelmedi ya da daha amcanız gelmedi ya da bekleyin. Beklemek, saygı göstermek. O da bekliyordu. Onlar yemeğe başladıktan sonra elini uzatıyordu. Bu ayetin manası وَخْفَدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ iman edenlere mutavazı olacaksın. Böyle zayıf gibi olacaksın aralarında. İnsan ben böyleyim, ben şöyleyim, ben yaparım ama ona acıdım ya da Müslüman kardeşim diye ona sustum Allah için sustum yoksa başka Bu iman değildir çünkü Sen sanki dövdün gibi ihanet ettin Ben yapardım yapardım ama e, Ne bekliyorsun yani ondan İnsan tam ters gözükecek Bu Müslüman Sesi çıkmasın Bitti ya Allah bana böyle emir verdi Bu ilişkimiz insanlarla İslam'da bakıyoruz Hadisler ayetler her şey Çok Çok Müdahale etti. Neden? Çünkü bu ne kadar sağlam olursa hayat daha tatlı olur. Şimdi hayatımızda insan geliyor moralı bozuk. Neden? Otobüste falan şey oldu. Ertesi gün geldi moralı bozuk. Neden? Birisi kandırdı ticarette bu kadar para fazla ödedim. Ondan sonraki gün ya hepsi bunlar bütün yapılan şeyler moralı bozan şeyler günah. Millet dürüstse herkes Allah'ın emirlerini tatbik ediyorsa Herkes moralı bozulmaz. Hatta evine geldikten sonra evinde adam eşiyle nasıl konuşacak? O da dinimizden. Güzel davranacak, nasıl konuşacak, ahlakı nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Khayrukom sahabelere en iyi aranızda khayrukom li ehli. eşine en iyi olan. Eşine en iyi olan bu en iyi Müslüman. Ve ana khayrukom li ehli. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hepinizden daha iyiyim. Eşimle Peki evine geldin yine moralını bozmadın Eşinin moralı Ona da emirler var senin moralın Bakıyorsun hayat değişir Allah diyor lil iman edenlerle mutavazı olacaksın Peki bunlar bir tek Meyvesi, faydası Moralim düzgün Hayır bunlar hepsi ibadet Sevabı insan alıyor Cennet için Allah azze ve celle diyor iman edenlerin sıfatlarından ezlete <gülüyor> al-mu'minin iman edenlerin önünde zeliller izzetten <gülüyor> al-kafirin kafirlerin önünde izzetliler böyle insan başı kaldırır kafirlerin önünde iman edenler hissediyorsun sanki korkak sanki böyle olacak o kadar yani müslümanların ne diyeyim gönlünü şey tutacak onlara bakacak Abu Dujan'a bir sahabi. Bir savaşa çıktı, bu Dujane meşhur saçı uzundu, saçı yüzüne gelmesin savaşta kırmızı bir bez bir şey buraya bağlıyor, saçı böyle kalsın buraya, yüzüne gelmesin. Savaştan önce böyle başını bağladı şey, saçını, sonra kılıcı tuttu, böyle gururlu gururlu gibi gidiyordu, geliyordu kafirlerin safların önünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere dedi görüyor musun bu yürüyüşü? Evet dediler. Dedi bu yürüyüşü Allah onu sevmez. Ancak öyle durumlarda. Kafirler Müslümanı böyle görsünler. Allah bunu sever. Ama gelsin Müslümanların aralarında böyle yürüsün böyle hareketler Allah bunu sevmez. Dinimiz budur. <gülüyor> Kale, sallallahu aleyhi ve sellem, el mu'minu lil mu'minikel buniyan yeşuddu ba'duhu ba'da. İman eden, iman edene bir duvar tulaları gibi. Yaşuddu ba'duhu ba'da, tulalar hepsi duvarın içinde olunca, inşaat olduktan sonra hepsi güçlü. Ama bir tulayı tut, bakıyorsun zayıf, bir yere vurdun kırıldı, ağırlığı taşıyabilirsin. İnşaat olduktan sonra bakarsın herhangi bir tülayı kıracaksan bir şey yapacaksan sağlam görürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor iman edenler böyle. Beraber olurlar. Hiçbiri zayıf kalmaz. Neden? Müslüman kardeşleriyle beraber yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor مثelul müminine fi tevaddihim ve terahumihim ve teatufihim İman edenler örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor tevaddihim sevgisi birbirine hem merhametleri birbirine. Teatufihem, yardım etmek birbirine. Mefelul cesed, bir vücut gibi. Bu iman edenler hepsi bir vücut gibi. İzâştekâ minhû udvun. Bir Müslüman, bir or organ gibi. Bir organa, bir hastalık gelirse, bir acı gelirse, Teda'alehu sâirul cesedi bis seheri vel hummâ. İnsan eli yaralı olursa, ya da bir enerji varsa, ya da bir şey varsa, Rahat rahat oturur çayını içebilir mi? Keyfini görebilir mi? Latifelerden gülebilir mi? Hayır. Elinden rahatsız. Bir bakıyorsun bütün bu rahatsız oluyor. İman edenler birisi, birisinde bir dert varsa bütün kardeşleri rahatsız olur. E peki hepsi rahatsız olursa ne olacak? Hepsi koşturacaklar. Buna yardım etmeye. Elimde bir enerji varsa hemen koştururum hastaneye. Ayaklar çalışır gidiyor insan. Dil konuşur. Doktora söyler. Fikir beyin çalışır. Bütün Müslüman kardeşleri çalışacaklar bunu kaldırmak için. Neden? Çünkü onlar rahatsız Müslüman kardeşimiz falan derdi vardır. Bu dertle bırakamazlar. Koştururlar onun için dediğim gibi. Bu hadislerden bakarız. Bir Müslüman zayıf kalmaz. Bizim hayatımıza baksak, biz böyle mi yaşıyoruz? Kardeşlerin aralarında söylüyorum. Yani yoksa herkes bir tuğla gibi tek başında, bir yerde kimse onu vuracaksa vurur, bir yerden düşerse kırılır. Hayatımız gerçekten şu bunyan gibi, şu duvar gibi değiliz. An Abdillah ibn Umar radıyallahu anhüme enne racülen jâ'i fekâl ya Resulallah, eyyün nasi ahabbu ilallah. Abdullah ibn Umar, sahabi, söylüyor bu hadiste. Bir adam geldi, Resulullah sallallahu soruyor. Ya Rasulullah, Allah en sevdiği kul kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ahabbu il nasi ilallah, enfağım linnas. En çok insanlara yardım eden kişi, Allah bunu en çok sever. Demedi en çok namaz kılan, en çok tabi namaz bırakılmaz dediğimiz gibi. Namazı komplet bırakan insan artık ne millete yardım etmesi faydası olacak ne. Neden? Çünkü İslam'dan çıkarsa her şey kayboldu. Allah Azze ve Celle bir insan Müslüman değilse hiçbir amel ondan kabul etmez. Peki Allah Azze ve Celle zulmeder mi? Yani sadaka verirse gider mi? Hayır Allah dünyada verdiği paradan daha fazla verir ona. Allah ona zulmetmez. <gülüyor> Ama ahirete bir şey ona vermez, bırakmaz. Allah dünyada veriyor çünkü bu dünyanın kıymeti yok kıyamet gününde. Allah azze kıyamet gününde değil. Kıyamet gününde cennetteki e, güzel şeylerle ölçülürse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor? Bir sivrisineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. O kadar basit bir şey bu dünya. Onun için Allah'ın düşmanlarına Allah bu dünyayı verir onlara. Çünkü bir şey değil. Yani sanki bir komşu bana eziyet etti. Gittim ona biraz çöp verdim. Al. Hiç kimse bana bir şey der mi ya? Nasıl hediye veriyorsun? Ya çöp veriyorum. Bu dünya çöp gibi. Onun için Allah kafirlere veriyor. Ama dediğim gibi onlar kahvede oturuyorlar. Pis kokuların aralarında çay içiyorlar alıştılar diye. Biz de bu dünyada yaşıyoruz. Ahireti görmediğimiz için bu dünya çok güzel bir şey görüyoruz, sanıyoruz. Bu insan soruyor bu adam. Ya Resulallah Allah en sevdi kul kim? Diyor. En çok insanlara faydası olan kul. Diyor. Peki Allah en sevdiği amel nedir? Diyor. A'mali illallah sururan ala muslim. Bir Müslümanı Mutlu edersen, bu mutluluk vermek, mutlu etmek, ettirmek ona bu en güzel amel. Allah onu en çok seviyor. Bu amel belki bazen bir hediye de olur, bazen güzel kelime de olur. Birisi moralı bozuk bir işten, bir şeyden birkaç kelime de olur. Bu amel Allah'ın katında çok büyüktür. Surur, mutluluk. Tudkhilhu ala muslim. Bir muslimana ona verirsin. Tekşifu anhu kurba. Bir derdi var. Derdinden kurtarırsın. Rahatlatırsın. Ev takdile hudeynan. Bir borcu var. Rahatsız bu borçtan. Ödeyemiyor falan. Birisi geldi parası var ödedi ona. Git. Kurtul bu borçtan. Ev takdile hudeynan. Aç birisi. Getirdin yedirdin. Oluyor bu. Bazen bir yetim, bazen bir... insan bir şey getiriyor. O kadar çok değil. Ama aç değildir de şimdi. Aç değildir. وَلَا أَنْ أَمْشِي Buna dikkat edelim. وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَا أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اَعْتَكِ فَفِي هَذِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا Yani etikaf, büyük bir ibadet. Onu biliyorsunuz. İnsan bir camide oturur, etikaf niyetine... 10 gün camiden çıkmaz. Ancak ihtiyacına falan ibadet ediyor Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benim camimde. Mescidimde. Mescid-i Nebevi Medine'de. Tabi bunun sevabı bin kat başka camilere. Bir ay oturmak, etikaf etmek, sevabı ne kadar büyük. Diyor bir Müslüman onun işini halletmeye onunla beraber gitsem onu bir aydan daha fazla onu tercih ederim. Bir ay oturmaktan daha fazla, itikaf etmekten daha fazla tercih ederim. Demek ki sevabı ne kadar büyük bir sana ederse, bazı insanlar yani yardım ediyorlar ama sınırlı, sınırlı yardım. Yani sen bir şey soruyorsun diye ya çok kolay, mesela falan yere git, müracaat et, hemen yaparlar. Dersin olmuyor, gel gel gel seninle. Bir gidiyor biraz zorlu gördü, çekilir gider. Kemisi sanki onun derdi oluyor. Koşturur buradan, buraya, oradan, oraya. İlla çözecek. Bu koşturan kişi illa çözecek. Nasıl Resulullah Aleyhisselam diyor, tek şef anhu kurba. Bir derdini çözeceksin. Bu, bu sevabı kazanıyor. وَمَنْ قَذَمَ غَيْضَهُ وَلَوْ Bir insan sinirlendi. İnsan sinirlenince ne yapıyor? İntikam ediyor ya dilini uzatıyor ya eliya Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor birisi sinirlendikten sonra eğer kendini tutarsa hiç karşılık vermezse. Ama kim? Güçlü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. وَلَوْ شَاءً يُمْضِيَ Yani kimisi zayıfliğinden diyor ben sabrettim Allah için. E sabretmeseydin bakalım ne yapabilirsin? Elinde bir şey yok zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor güçlü olan öyle sabrederse Allah Azze ve Celle kıyamet, kıyamet gününde onu illa razı ettirir. Onu mutlu bırakır o günde. O günde ne var? Hepimiz biliyoruz. Herkes nasıl titriyor, nasıl cehennemden korkuyor. Diyor benim sonucum nedir? Düşünün bir insan Allah Azze ve Celle onu mutlu ederse o günde. O günde yani kaç gün? Bizim hayatımızdan 50.000 sene. Allah diyor خمسون الف sene. 50 bin sana rahat yaşayacak. Neden? Çünkü sinirini tuttu. وَمَنْ مَشَاء مَعَ اَخ۪يهِ ف۪ي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيهَالَ Kimse kardeşiyle giderse yardım etmeye hatta حَتَّى hala Bu getirdiğim örnek gibi. Onu çözünceye kadar bir tek gitti olmadı. Tamam sen tamamlayabilirsin. Ben seni gösterdim. Tamam burada işin olacak değil. Bitinceye kadar فَبَّتَ اللّٰهُ Kademeyi يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامِ Tezillil aqdam yani ayaklar kayınca kıyamet gününde. Allah o günde onun ayaklarını tespit eder kaymasın diye. Cennetin ehlinden olsun diye. Tabi ve men kavama kimse sinirini tutarsan hem de güçlü. Güçlü, olduğu halde. güçlü olduğu halde tabi in kiram zamanlarında bir sultan, Abbasi sultanlarından tabi sultan deyince biliyorsunuz arkasında ne var bir cariye cariye ne demek hizmetçi mi yok daha alçak parayla satın alıyorlar bir cariye geldi ona bir çorba sıcak çorba veriyor çorbayı kucağına döktü sultan sıcak çorba döküyor, dökülüyor hem haline bakın kirine bakın acı acıtıyor Yandı. Tabi bir baktı cariyeye böyle sinirlendi. Bir şey söyleyecek. Hemen ayeti ona söyledi. Bakın Allah'ın emirlerine nasıl bakıyorlar. Dedi vel kâzımînel gâyz. Vel ne demek? İtenler. Sinirini tutan, konuşmayan. Bir sustu. Peki şimdi sustu. Ama sonra ertesi gün bir ceza ona çıkarır bir daha dikkat etsin. Ne dedi? Ayeti tamamladı. Vel aafîne anin nas. İnsanlara affedenler. Bir baktı ona böyle dedi affettim. Artık ne ceza kaldı ne bir şey kaldı. Dedi Vallahu yuhibbul muhsinin Ayetin sonu. İhsan edenler, iyilik yapanlara, yapanları Allah onları sever. Bir baktı böyle tebessüm etti. Güldü ya bu doymuyor. İlk önce susturdu beni. Ondan sonra affetmeyi aldı. Ayeti tamamlıyor. Sonra Vallahu yuhibbul muhsinin Dedi Allah için seni azat ettin. Allah bilir ondan sonra bütün cahiller umumun üstüne çorbaları döküyor. <gülüyor> Şimdi bu insan intikam edebilir kendini tuttu Allah'ın emrini yerine getirdi. Bunları Allah Azze ve Celle ne dedi? يُثَبِّتُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاقْدَامِ Kıyamet gününde ayaklar kaydığı zaman Allah onları tespit eder cennete varırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "Vallahu Fi عَوْنِ abdi ma كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Bir Müslüman bir Müslümana yardım ederken Allah Azze ve Celle bu Müslümanı yardım ediyor. Tabii bu da bir derdi var bir şey var hiç kimse dertsiz yoktur. Ama bir kardeşinin derdini çözebilir. Gitti yardım etmeye Allah Azze ve Celle buna yardım eder. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor yani kesin olacak. El-müslimü ahul müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor iman eden Müslüman Müslüman kardeşidir. La yuzlimuhu ve zulmetmez Bunun önünde duracağız biraz. Zulm çeşitleri çok. En çok işlerde, dünyada böyle görüyoruz hayatta. Hatta evlerde bazen oluyor. Ve la yuslimuhu bir tek zulmetmiyor. Hatta başka birisi zulmetecekse onu bırakmaz. Gidiyor, savunuyor. "Femen kana fi haceti ehie, men kana fi haceti ehie kana Allahu fi haceti." Kimse kardeşinin ihtiyacına gidiyorsa, yardım etmiyorsa, Allah azze ve celle bu Müslümanın ihtiyaçları için Allah yardım eder. "Ve men ferreca an muslimen kurbeten, qurbanen dert." Bir Müslüman, bir Müslümanın derdini çözerse فَرَّجَ Allahu عَنْهُ بِهَا كُرْبَتًا مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günün dertlerinden Allah bir derdi çözer ona kıyamet gününde. Bir düşünelim kıyamet günün dertleri ne kadar büyük. Bu dünyada gidersin bir tanıdık, buradan borç bulursun falan. Halletmeye çalışırsın, çözmeye çalışırsın. Ama kıyamet gününde nasıl çözeceksin? Bir dert var sonucu cehennem. Ancak Allah affederse. وَمَنْ سَتَرَ Müslüman, <gülüyor> Setara Ne demek? örterse hangi şey örtecek günah, günah. Müslüman hatalarını günahlarını bazen insan bir hatası oluyor bir kişi onu görür zaten Müslümanlardan utanıyor ya da bu kişi gördükten sonra onu söylemeyecek kapatacak onu rezil etmeyecek Müslümanların aralarında kimse bunu kapatırsa Allah kıyamet gününde bu kapatanı Allah Azze ve Celle onun hatalarını örtecek Kıyamet gününde insan ne gizlerse bu dünyada herkesin önünde çıkacak. Yani insan şimdi tanıdıklarından, akrabalarından, birisinden utanıyorsa bir günahı işlemeden bilsin herkes onu görecek kıyamet gününde. Ama tabii herkesin bir hatası vardır. Allah Azze ve Celle dünyada kimse Müslüman kardeşinin hatalarını kapatırsa söylemezse millete sevinmezse falan kişi böyle yaptı falan kişi böyle yaptı o onları hakaret edince kendini yükseltiyor gibi ben iyiyim. Yok onları da şey koruyacaksın. Sen bunu yaparsan Allah kıyamet gününde günahlarını örtecek kimseye söylemeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor la <gülüyor> tahasadu. Hased etmeyin birbirinize. Ve <gülüyor> Yani Necaş nedir? Şimdi bu arabaların Satışlarında çok oluyor Arabistan'da. Bir arabayı çıkartıyorlar kullanmış araba satmaya. Bir, denir. Birisi bir fiyat veriyor öbürü geliyor üstüne söylüyor. Böyle fiyatı yükseltiyorlar. Birisi gelir arabayı almak istemiyor. Bir tek fiyatı yükseltmek için geliyor. Mesela araba 10 bin civarında fiyatı diyelim. 10.000'den sonra artık millet 100-100 arttırırlar. Herkes gözü arabada olursa diyor, 200 fazla veririm, arabayı alayım. Bu diyor, 10.100, öbürü 10.200, 10.300, o geliyor, Necaş yapan. Diyor, 11.000, 11.000 deyince millet derler, demek ki arabanın değeri vardır böyle. Yine 11.100, 12, sonra 12'den sonra satılıyor. Fiyatını 2.000 yükseltti, neden? Çünkü bu satıcı ile ortak bu yapan kişi bunu arabayı almayacak bir tek fiyatı yükseltmek için bunun adı neceş Resulullah sallallahu buna nehyetti caiz değil milleti kandırma fiyatı kimse istiyorsa ödesin 10.500 10.200 ama sen gelirsin milleti kandırırsın bu oyunda İslam buna nehyetti ve la tebağdu bir Müslüman Müslümana bu etmesin nehy vardır bunun da tabi herkes bir hatası oluyor ben diyorum hata demiyorum birisi planlı hareket ediyorsa yani bazı insanlar bu Müslümanı görünce çok yumuşak çok bilmem ne derler ha bunu kandırabiliriz bunu bütün parasını oynatırız parasını alırız yaparız ederiz çalıştırırız kullanırız her gün bir telefonu açıyor <gülüyor> falan derdim var e bu sevap için geliyor artık adamı çalıştırıyor yok Resulullah Aleyhisselam diyor El -mü'minu iman eden keyyesi yani yavaş yavaş davranır, düşünerek davranır. Fatın akıllı. Allah birisi beni kullanacaksa gerçekten yok iman eden o kadar aptal değil. Durdurur onu. Ama dediğim gibi bir Müslümanın hatası olunca bu hata için boz etmem onu. Hakkımı helal ederim. Allah beni sevsin, Allah bana versin, Allah günahlarımı silsin. Bir yardım istiyorsa dediğim gibi bu normal Müslümanların aralarında. وَلَا تَدَابَرُوا لَا تَدَابَرُوا ne demek? İnsan yüzünü çevirir gider. Ee ne olursa olsun ona. Bana ne? Bana ne yok İslam'da. Bu Müslüman kardeşin onu düşün. Bırakma ortada. <gürüyor> وَلَا يَبِعْبَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِبَعْضُ Bu pazarlarda ya da böyle yerlerde yani satıcılar birbirine yakın çok oluyor. Birisi geliyor bu adamdan alıyor öbürü bağırıyor gösteriyor malını. E buradan alıyor bu sus sen. İsterse senin, sana gelir. Ya da başka şeyler de oluyor, başka dükkanlarda. Yani birisi satarken sen ortaya girme malını satmaya. Sen başka birisine satarsın, rızkın gelir. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ Allah'ın kulları, kardeş olun. المسلم أخو Müslim Müslüman, Müslüman kardeşidir. لَا يَظْلِمُهُ Ona zulmetmez. la يَحْقِرُهُ Onu küçük görmez. وَلَا يَخْذُلْهُ Bir derdi varsa onu ortada bırakmaz. اَتَّقْوَهَا هَا Resulullah diyor takva buradadır. Yani bütün yaptıklarımız takvasız olursa yine olmaz. Hepsi eksik olur, hepsi bozuk olur, hepsi gösteriş olur. Üç defa Resulullah diyor اَتَّقْوَهَا هُنَا اَتَّقْوَهَا هُنَا اَتَّقْوَهَا هُنَا Sonra Resulullah takva burada dedikten sonra üç defa ne diyor? بِحَسْبِ مْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَ yani bir insan ona bu günah yeter. Ne demek yeter? Yani çok büyük günah yaptı. eğer Müslüman kardeşine hakaret ederse. Bu çok büyük bir günah. Kullul muslimi alel muslimi haram. Bir Müslüman, Müslümana bütün haram. Ne demek? Haram. Demuhu kanı. Yani öldürürse. Ve maluhu parasından eksiltirirse oynatırsa falan, içkarçılık yaparsa ve irduhu hatta onun hakkında dilini uzatmayacaksa başka hadis diyor en a a kimse bir kardeşine menfaat verebilirse yapsın yani o dertli olmadan senden istemeden bir menfaatı buldum mesela bunun mesleğinde bu bunu öğretirsem ona bir faydası olur kardeşim sen böyle böyle yapıyorsun neden bunu yapmıyorsun ha, haberim yok bundan bir şey menfaat verdin ona artık faydalı faydasını görüyor bunu yap bırakma değil mi? E, kendisi bulur. Allah bilir başka şeyler bir menfaat verebilirsen ver peki bütün geçti hadisler ne diyeyim bir kiffede bu hadiste bir kiffe Resulullah s.a.v diyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir Müslüman kardeşine Kendine sevdiği şey kardeşine sevmezse imanı tamamlanmamış olur. İmanı eksik. Ne kadar ibadet ederse ne yaparsa. Kendine ne seviyorsa Müslüman kardeşlerine onu sevecek. Kimisi haset kalbinde var. Bana gelsin ona gelmesin. Neden? Sana gelsin ona da gelsin. Ne olur o da kazanırsa. Bu kalp amellerinden az önce ne söyledim? Kalp amelleri. Kalp amelleri düzelmezse. İnsan vücut amelleri de düzelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Unsuraha hakka Senin kardeşini destekle zalim olursa mazlum olursa." Bir sahabi dedi: "Ya Resulullah mazlum olursa desteklerim ama zalim olursa nasıl destekleyeceğim? Zalimdir zaten." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi "Bir "Bi min Bu hadis Buhari'de geçiyor. Eğer zalimse onu tutacaksın zulmetmesin. Böyle onu yardım etmiş olursun. Çünkü bir gün zulmederse günaha girdi. Sen onu sokmazsın günaha tutarsın. Birisi cehenneme gidiyor düşecek, ateşe düşecek sen onu tutarsın. Böyle demek ki yardım ettin. O zaman bir müsman kardeşim zalim görürsem bırakmam. Giderim ben onu durdurabilirim belki başka birisi gücü yetmiyor. Ya da benden utanır, başka birisinden utanmaz. O zaman gitmem lazım. Ona de, diyeceğim dur. Zulmetme. Günah. <gülüyor> Bu hadiste Müslim'de geçiyor. Sallallahu aleyhi diyor la yasturu 'abdun 'abdan fi'd-dunya illa satarahu Allahu yawm al Bu aynı mana daha önce başka hadiste geçti. Bir Müslüman bir Müslümanın günahlarını örterse, hatalarını örterse Allah azza ve celle kesinlikle kıyamet gününde onun günahlarını örtecek. Her suresinde Allah Azze ve Celle diyor. İyiliği yapın felaha, felaha varmanız için. Yani cenneti kazanmak için. En büyük iyilik belki bu Müslümanlarla insan yaşaması. Bu çok büyük ibadettir. İslam kardeşliği iyilikten. Kale <gülüyor> Lâ hayr fi kesîrin min najwâhum illâ bi demek? Yavaş yavaş konuşmak. Bu yavaş yavaş konuşmak iki kişi beraber konuşmak Allah buna nehyetti. kuran Kerim'de. Ama bu ayette Allah Teâlâ diyor illâ encek men emara bi sadaka. Bir insan sadaka söylemek için birisine herkesin önünde söylemeyecek. Yavaş yavaş konuşabilir. Bak kardeşim şu falan kişi maddi durumu çok zor. Böyle böyle ona ver falan. Bu gizli söyleyebilir. اَوْ مَعْرُوفٍ Bir iyilik için. o اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ İslah etmek için. iki kişi küs. Bir şey var. Birisi oturuyor öbürü geldi mesela. E şimdi aralarında bir şey olmasın. İslah etmek için girebilirim. Yavaş yavaş konuşabilirim. Falan kişi geldi şimdi lütfen şey yapma Allah dedi hayruhu mallezi yebda'u sahibi bes selam dedi kimse daha önce selam verdiyse daha iyidir Allah da ıslah etmeye çalışır insan o zaman gizli konuşabilir herkesin önünde konuşmaya şart değildir Hadisler çok şimdi bir insan bazen diyor inşallah hayatımı değiştireceğim Müslümanları destekleyeceğim, yardım edeceğim, bilmem ne. Mesela e, yetimler, Resulullah Aleyhisselam diyor yani birisi bir yetime kefalet ederse, ne demek kefalet, yani yetiştirirse, tabi yedirirse, içirirse, her şeye bakarsa, dinine, eğitimine bakarsa, eğitim yani dünyanın eğitimi demiyor. yani terbiye ahlak, her şeye bakarsa Resulullah diyor, ben onunla beraberiz cennette. Bir bakıyoruz hayatımıza. Bu yetim güzelse, temizse bilmem ne gelirim, alırım sararım, severim, başına okşarım. Ama yetim durumu daha kötü olursa daha kötüyse tiksinirim atarım. E bu daha ihtiyacı daha büyük. Bu ibadet olunca ona daha fazla çalışacaksın. Birisi bana anlatıyor diyor bir kadın dul üç dört yetim Çocukları vardır. Maddi durumu çok çok çok çok kötü. Yani kadın çocuklara çöpten yediriyor. Yattığı yerde yağmur yağınca su akıyor çatıdan. Devamlı böyle büyük naylonlar var yetimleri örtüyor. Birisi bunu duyunca dedi bunlara bir maaş göndereceğim. Buna verdi götürüyor. Diyor giriyorum. Çocuklar anladılar bu adam para getiriyor bize. Yediler doydular. Koşturuyorlar, e çocuklar pis kıyafeti, kokuyor, falan. onları sevemiyor. Yani başına okşayamıyor, bir tek kaçacak parayı verip kaçacak. Tabi birinci ay, ikinci ay para geliyor, artık anne çocuklarına bakmaya başladı. Elbise aldı, bir yer yaptı, banyo yaptırıyor falan. Çocuklar gül gibi oldular. Diyor gidiyorum, kucağıma alıyorum, seviyorum falan. Onu anlatırken ben düşündüm. Bu çocuk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti insan onu sevsin, başına okşa, okşasın bilmem ne. Çok zayıf olunca yine vereceksek sınırlı veririz. Ya da başka çocuk, güzel çocuk, temiz çocuk ona veririz. Ya da yok insan bakacak, ihtiyaca bakacak, e, sevdirecek çocuğu bunu. Ya da başka örnek söyleyebilirim mesela. Birisi arkadaşının evine gidiyor. Bir bakıyor bir çocuk arkadaşı diyor. Allah bu amcamın oğlu ya da falan çocuk. Yetim. Bu da sevap kazanmak için çocuğu sever. Çocuğun önünde yüz oyuncak var. Bu her gelişinde bir oyuncak getirir. Bilmem ne getirir. Sevap kazanmak için. Peki mesela orada bir yetimlerin hanesi var ya da bir evi var. Bir şey var. Cemiyet gibi oraya gelen şeyler çok az neden oraya gitmiyorsun neden oraya oyuncak almıyorsun bu çocuk daha hoşuma gidiyor zaten geldim zaten bilmem ne arkadaşımın önünde zaten insan ibadeti böyle sınırlı bazı insanlara olmasın her muhtaca olsun her Müslüman kardeşine olsun Juleybi bir sahabidir sana bakmayın biraz duruyorum okuyorum çünkü vakit yetmeyecek dersimiz biraz uzun. Jüleybib bir sahabedir. Hem fakirdi hem de çirkindi. Bir kere Resulullah Aleyhisselam ona dedi ya Jüleybib evlenmek istemiyor musun? Dedi ya Resulullah kim bana kızını verecek? Benim halime bak, parama bak. Resulullah Aleyhisselam sustu. Bir iki gün sonra yine söyledi. Ya Jüleybib evlenmeyecek misin sen? Tekrar aynı cevap duydu. Ki bana verecek ya Resulullah. Şeklime bak, parama bak. Üçüncü defa söyledi. Sahabi söyledikten sonra dedi falan eve git. Ansar evlerinden. Onlara söyle Resulullah Aleyhisselam beni gönderdi. Kızınızı bana verin. Bu gitti. Onlara söyledi. Adam şok oldu böyle baktı. Buna mı kızımı vereceğim? Böyle konuşamıyor iş geldi diyor ne var ne var dedi Şuleybip geldi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kızınızı bana verin karısı diyor nasıl olacak bu şaşırıyorlar kız duydu içeriden dedi ne diyorsunuz dediler böyle böyle söylüyoruz dedi vallahi başka birisiyle evlenmem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderiyor siz reddediyorsunuz imana dikkat edelim Kız onunla yaşayacak. Babası annesi değil yani. O en çok diyecek ben kabul etmem. Bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor reddediyorsunuz. Ah -e <gülüyor> Peki böyle bir kız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirleri Allah Allah, Allah. bütün hadisler. Değil, Az önce konuşuyorduk müzik. Dedim muhakkak kaç kişi bana kızacak bunun için. Bekle. Bu kız müziği dinler mi? mi? Adam öyle hayatı, hayatı kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği için. Evlendi onunla. Daha ilk gün eşiyle beraber olmadan cihada çağırdılar Jüleybi'yi hemen bıraktı çıktı savaştan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere diyor eksik. kim eksik var yani kim şehit oldu dönmedi sizinle her sahabi söylüyor birisi amcasının oğlu birisi birisi dedi başka eksik kimse yok mu? dediler yok ya Resulullah dedi siz akrabalarınızı saydınız ben ya da siz akrabalarınızı kaybettiniz ama ben Jüleybi'yi kaybettim çıktı sahabelerle arıyorlar savaş yerinde en son uzak bir yerde gördüler yedi müşrik yanında öldü o, o aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi yedi kişiyi öldürdün sonra seni öldürdüler ondan sonra cenaze namazı ona kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakmıyor kim güzel kim güzel değil Bakmıyor kim zengin kim fakir yani iyilik bazı insanlara birisinden duydum birisi fakirse ona borç vermiyor zenginse borç veriyor. Ya bu fakir geldi üç bin istedi vermedin öbürü kırk bin istedi zaten zengin ama bir işi yapacak verdin neden diyor e zaten o zengin parayı geri, ver, geri verebilir bu vermeyebilir ya bu daha fazla mütaç <gülüyor> sen diyorsun vermeyebilir böyle bırakıyorsun hangi sevabı bekliyorsun eğer böyle bir kardeşin varsa 3000 istiyor vermiyorsun ona büyük para verirsin korkmuyorsun neden önemli olan para dönsün yok Allah senin rızkını verir bir şey dönmezse Allah için verirsen Allah daha iyisini verir. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Men terkâ şey'en lillâh, kimse Allah için bir şey bırakırsa, avvadehu'llahu hayran minhu." Allah daha iyisini ona verir. Allah. Yetim kefaleti. Kimse sanıyor sadece yabancı كيف yetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste diyor, "Kafilü'l-yetîm Yani kendi yetimlerinden Mesela başka birisi akrabalardan. Evli gayrihi yabancı bir yetim. Onu tanımıyorum babasını, ailesini. Öğrendim bu yetim. Kimse ona bakarsa, yetiştirirse ben onunla cennette böyleyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Es-sai'i ermeleti vel miskin kel fi sebilillah. Birisi de onu koşturuyorsa burada dul bir kadın, burada yetim bir çocuk, burada fakir var. Bunlar için koşturan insan Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki fi sabilillah cihadın sevabı siz biliyorsunuz ne kadar büyük. Çok çok çok büyük bir sevabı vardır. Kimse hayatında böyle yaşıyorsa devamlı sanki cihatta yaşıyor. Sahabi diyor ve ahsebehu قال sanki bir de sallallahu aleyhi ve ekledi ve kel qaimi la yeftor. Sanki birisi gece namazı kılıyor, hiç yorulmuyor ondan. Yatsıdan sonra sabah namazına kadar her gece <gülüyor> Ve birisi oruç tutuyor her gün her gün her gün hiç bırakmıyor. Bunlar böyle bir insan ne kadar büyük sevap kazanır. Cihad, oruç tutmak, gece namazı bırakmıyor hep hepsini. Birisi devamlı derdi burada dediğim gibi dul, fiyatim, fakir falan düşünüyorsa koşturuyorsa öyle bir sevap kazanır. Daha önce Annemin dayısı belki onun hayatından bir anlat biraz anlattım bir hikayesi var o hay hikaye duymayan kardeşleri söyleyeyim annemin dayısı yani bu adam çok büyük çoktan vefat etti o zaman da elbiseler yamalı oluyordu bu zamanda ol bitti evinde pijama giyiyor tabi pijamalar biliyorsunuz ilk önce dizlerden ya da pantolonlardan yıpranıyor bozuluyor. Gitti birinci taraftan Eşi bir yama yaptı Öbür dizinde yama oldu Sonra bir daha yamalar delindi Eşi diyor eşine diyor bir yama yapsın Dedi adı abu Mahmud Ona diyordular Dedi ya Abu Mahmud Yani bütün pijamanın parası 25 lira Sen de maşallah Allah ona verdi O zaman da bir apartman vardı O zaman da evlerin çoğu tek tek kat Onun bir apartmanı vardı Dedi bütün parası fiyatı 25 lira Hala almıyorsun dedi. O da sanki bilmiyor yani. Sadece 25 lira dedi. Evet dedi. Hemen gitti. 25 lira çıkarttı. Ona verdi. Dedi şimdi evimizden çıkınca sağa gidiyorsun. Sokağın sonunda bir evde sol tarafta bir ev var. Orada dul bir kadın var ve yetimleri yetim çocukları da var. Onlara ver. Karısı diyor yani o kadar konuştum ikna ettirdim. Sonra para gitti yetimlere. Tabi bu doğru yaptı. Pijama alırsa ahiretine bir şey saklamadı dünyada gitti ama böyle yamalı giydi yetimlere verdi Tabii ben bu adamı gördüm yani Allah ona uzun ömür verdi çok şeyler bunun gibi hayatında yaşadı çok şeyler duydum milletin aralarında ıslah etmek için çok para gidiyordu İki kişinin arasında ihtilaf oluyor ticarette bir şeyde barıştırmak için para ödüyordu peki nasıl vefat etti bu Sabah namazında sünnette kıl sünneti kılarken secde etti vefat etti secdedeyken. Ne mutlu. Biz tabii anımızı, hayatımızı şimdi düşünüyoruz. Bu dakikayı düşünüyoruz. E o parası gitti, bu parası cebinde. Bu güzel araba aldı. O zaten parasını sağa sola götürüyor. Arabası çirkin, bilmem ne. Böyle düşünüyoruz. Ama vefat zamanı gelince bir Nesil geçince bu vefat etti, öbürü de zengin olan vefat etti. Kendine para harcayan vefat etti. İkisi vefat etti. Şimdi ikisine baksak kabirlerinde bunun durumu nasıl, öbürü de durumu nasıl? Neden bunun gibi olmayalım? Fırsatımız var. Vefat ettikten sonra dönüş yok. Pişman olursa insan düzeltemez. Es-sai' ala'l-ermeleti vel miskin dul kadına, fakirlere kel mücahidi koşturan ''Kal mücahid fi sabilil cehad gibi ''Kal qaimu allazi la yaftir ve's saimu el la yaftir es la yaftir Peki, bu hadisler daha onun onun kadar hadisler vardır hepsi müslümanların hakları için nasıl insan davranacak nasıl yapacak Peki yabancı Müslümana o kadar dinimiz emrettiyse bir Müslüman yakınsa komşu bunun hakkı nasıl daha çok değil mi? Bu iki hakkı oldu. Bir Müslüman hakkı bir de komşuluk hakkı. Onun için Resulullah s.a.v diyor Mâ zâle Jibril yusini bil car hatta zanentu ennehu say yuverritho aleyhisselam gidiyor geliyor bana tavsiye ediyor. komşun komşun komşun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşündü. Diyor Allah bilir en son. Allah bana emir verecek. İnsan vefat edince parası ne? kime gidecek? Miras olarak Komşu. komşusuna. Çocuklarına değil. Neden? O kadar tavsiye etti. Hadisler de çok bununda. Geçeyim. Hepsi bunun gibi. Komşunun hakkı ne kadar büyük. Peki... Komşunun hakkı o kadar büyükse akrabanın hakkı ne kadar? Kim bizden akrabanın hakkına dikkat ediyor? sile rahime bakıyor. Bir ayeti okuyayım. Uzatmayayım bu konuda. Allah diyor fe Siz ayrılınca, gidince enta gidince an tufsidu ardı ve arhamakum yani sileyr rahimin zıttı nedir? taqati'at <gülüyor> <gülüyor> rahim koparmak. bunu Allah isim veriyor ifsad fil ardı. yani insan fesadı çovaltıyor dünyada eğer bunu yaparsa bu günahı. ulaikalezinin öyle insanlar sileyr rahimi bilmeyen insanlar Allah onları lanet etti. fa asammhum Kulakları sağır, hak önünden oluyor. Ve a'ma ab Gözleri hakkı görmezler artık. Bu günah sebebinden insan bütün doğru yolu kaybeder. Cennetin yolunu kaybeder. Allah ona lanet ediyor. Lanet ettikten sonra ne kaldı? Allah'ın rahmetinden bir insanı atarsa. Bu rahimi bilmeyen devamlı kavgalar önemsemiyor. Beğenirse beğensin, beğenmezse amcasının oğlu, dayısı, bilmem ne, kardeşi. Yine kalan hadisleri ve ayetleri okumayacağım. <gülüyor> Ama bir sual sorayım. Eğer komşunun hakkı bu kadar büyükse, hak, akrabanın hakkı bu kadar büyükse, peki evdeki akrabalar, insan, eşi ve çocukları hakkı ne kadar büyük olacak? Yeter Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Hayrukom en iyiniz. Hayrukom li ehlihi. Eşine en iyi olan. Ve ana hayrukom li ehlihi. İnsan bunu bilecek hayatında. Yani eşiyle güzel davranınca ona mutluluk verirse, güzel hayat yaşatırsa, devamlı böyle rahat. Bu ibadet çok büyüktür. Biz ilk önce İslam kardeşliği söylüyorduk. Çok çok çok hadisleri okuduk. İnsanın eşi bundan çok üstü. Bir de çocukları. Çok insanlar bir hatası vardır sanıyorlar. Sevap sadece uzak insanlarda. Gidiyor sadaka veriyor buraya buraya buraya. Sonra çocukları aç bırakıyor. Çocukları her şeyden mahrum bırakıyor. Eşini de unutuyor. Yok bir düzenle hareket edecek insan. eşten ve çocuklardan daha kimseler var hakları daha büyüktür Anladım. anne baba bir sahabi Resulullah Aleyhisselam'a soruyor ya Resulullah men sahabeti. yani arkadaşlığın böyle oturuşlar da muhabbet etmekte. hangi insan en büyük en çok haklıdır yani hak sahibidir, hak sahibidir. Resulullah Aleyhisselam diyor annen peki bunu öğrendim. Annem en çok. Ondan sonra kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ondan sonra annen. Tamam. Ondan sonra kim? Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ondan sonra annen. O da dördüncü defa soruyor. Ondan sonra kim? Diyor baban. Çok ayetlerde Allah diyor. bil valideyni ihsana baba anneye iyilik yapmak bir kafir İslam ne kadar bize emretti ona buz etmeye uzaklaşmak bilmem ne sevgi olmayacak ama baba anne için bir ayet ve incehadeka ala onlar seninle uğraşıyorlarsa seni İslam'dan çıkartmak için şirk etmeye fela tu'ihuma sakin Allah diyor itaat etme وصاحبهما في الدنيا ama onlarla iyi yaşayacaksın, iyilik yapacaksın, mutlu edeceksin babanı, anneni. Ya müşrikler bir de beni şirketmeye çalışıyorlar, götürmeye çalışıyorlar. Yine Allah bana diyor, şirketme ama iyilik yap onlara. Ne kadar vakit Ne kadar vakit geçti? Peki buraya kadar yeter. Allah razı olsun size çok uzattım. Hakkınızı halal edin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ve sellim.